Kıyamet noktası ile ilgili birçok mesele hadis kitaplarının ek serisinde fiten bölümü oluyor. Fiten, fitneler demek. Şimdi ben orada böyle kendimce bir çapta çalışma yaptım. Çok fazla hadis taharrü ettim. Efendimiz Aleyhisselam kıyamet hadislerini üslubu Ali ile anlatmış. Yüksek bir üslupla anlatmış. İşte Kur'an'ın üç üslubu vardı. Üslubu âli, üslubu müzeyyen, üslubu mücere. Kıyamet hadisleri genellikle üslubu Ali ile anlatılmış ve bol teşbih ile anlatılmış. Bol teşbih olduğundan dolayı insanlar Kur'an ve sünnet eksenine çıkmadığı müddetçe. Kimisi o şöyle bir şey yorumlayabilir. Mesela biri der ki Dabbetül Arz dediğin Eisttir der. Öteki der ki olur mu ya Dabbetül Arz dediğin işte internet der falan. Çok böyle sapıtmamak kaydıyla o ona o ona isabet etme ihtimali olabilir. Kıyametin son zamanında dünya Vega gezegeninin çekim yörüngesine girdiğinden dolayı güneş doğudan değil de batıdan ...doğacak gibi bize gözükecek. Bu hariç hepsi teşbihli. Bu tam böyle bahsedildiği gibi. Tabi bu kadar teşbih olmasında bir de şu aslında ortaya çıkıyor. Çok herkesin yorum yapmaması da gereken bir alandır. Ehil olan bir insan ancak bu yorumları yapabilir. Yani bazen parmağın ucunda bir yara çıkmıştır, onun için doktora gidersin ama... ...vücudunun tamamının nasıl bir reaksiyon gösterdiğini bilen bir adam... İşte böbreğin, karaciğerin, şuran burandaki problemden o yara çıkmıştır. Şekerin azmış. O yüzden o yara çıkmıştır onu diyebiliriz. Yani o yarayı oraya yerleştirmek, bu yarabandı takmak değil. Tamamını bilmek gerekir. O yüzden bu tür meselelerde vasat cihetiyle ve olayı böyle kendi his ve heyecanına kaptırıp böyle her sevmediği adama bak gördün mü bu deccal, bu süfyan, kıyamet bunun başına kopacak falan diye böyle yorumları yapmayıp o genel perspektifte, mahruti bakışta kalabilen insanlardan olayı dinleme çabası biraz daha Hayırlı olabilir bizim için. Efendimiz Aleyhisselam kendisiyle kıyametin çok yakın olduğunu bize söylemiş. O zaman şöyle olabiliriz. Okuyacağımız alametleri sahabe döneminden şimdiye kadar tamamını değerlendirebiliriz. Süreci yaratar, öyle yaratmış Allah Azze ve Celle. Ahir zaman peygamberleri ve son nebi olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resul-i Ekrem'in Aleyhisselatu Vesselam, Kıyamet alameti olarak zikrettiği rivayet edilen olayların başlıcaları şunlardır. Şimdi kıyamet alametlerini hemen çıkıp zuhur edip ardından sönen uzak alametler diye bir ayırmışlar. Ardından ortaya çıkıp zuhur eden ve şiddeti artarak devam eden orta alametler diye ikinci bir sınıfa ayırmışlar. Olur olmaz ardından hemen kıyametin kopacağı yakın alametler diye üçüncü bir sınıfa ayırmışlar. Uzak alamette olup bitiyor. Orta alamette oluyor ve şiddeti artarak devam ediyor. Yakın alametlerde de olduktan kısa süre sonra kıyamet gelecek. Böyle bir üç sınıfa tasnif etmişler. Uzak alametleri söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatı. Kudüs'ün fethi. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Cemel vakası. Sıfın savaşı. Ben bu ikisini söylesem üçüncü olarak ne dersiniz? Kerbela olayı. Kerbela deyince tabi Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi de o mantıkta da düşüneceğiz. Üstad Hazretleri mesela 15. mektupta bunların her birini ele alıyor. Hazreti Mehdi, Hazreti Mesih ve kıyametin böyle ufak ufak bazı bir meselelerinden bahsederken Üstad Hazretleri Cemal Sıffın ve Kerbela olaylarını böyle külliyen ele alıyor yani sıralaması da bu şekilde. Evet. Fatimi ve Karamita fitneleri. Fatimiler bir kavim. Fatimi bir kadın gelip e, zulümle ilgili belli başlı iş bulunuyor. Selahaddin'i bir hançerini çıkarıp veriyor ve sırtını dönüyor. Gerçekten böyle bir Selahaddin'e inanıyorsan Şimdi sırtımdan vur ve fitne bitsin diyor. Bu hikaye değil ha. Hazreti Hasan'ın 6 ay sonra Hazreti Muhabeya'ya hilafeti devretmesi niye oluyor? Ortada bir karışıklık var. Tarafları birbiriyle barıştırıyor. Ve bir şeyi daha engelliyor. Hazreti Ali'nin isminin siyasete karışmasını da engellemiş oluyor. Şimdi o insanlar gerçekten çok yüce gönüllü, çok büyük insanlar. Şimdi Hazreti Osman dönemini biraz düşünün. Başına gelecek fitneleri engelleyebilecek ciddi güçleri vardı Hazreti Osman'ın yani o dönemde. Ve ülke ekonomik olarak da ciddi bir güçteydi. Ama olaylar... Müslümanların da kullanılabileceği olaylar haline geldiğinde hatırlarsanız İbn-i olaylarıydı. Büyük fitneleri engellemek için biri desek ki kendini de feda etmiş belki makul bir yorum olabilir yani. <gülüyor> Hazreti Ali'nin namaz kılarken namazdaki huşusu bozulmasın düşman saldıracağı dönemlerde diye Allah'tan dua ile istediği iki tane nöbetçi ifrit var yanında. Celceli de geçiyor. E burada iki nöbetçi ifrit olsa öteki vakada nasıl olmaz? Ama belki Kardeşler birbirine düşmesin diye kendilerini feda edebilecek kadar yüce ve büyük zatlar bunlar. Hazreti Ömer Kezalik'ten. Bir meccosinin hançeriyle şehit ediliyor. İlahir. Müslümanların kıldan ayakkabı giyen küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması. Moğolları andırıyor değil mi? Şu an belki Çinlilerde Doğu Türkistan'a zulmeden halsiyetsiz herifler. Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı Deccal'in türemesi. Mesela Efendimiz zamanında birkaç tanesi var. En meşhurlarından bir tanesi. Değil mi? Günümüze ibret olarak gelsin diye. Türk Kezzap var. Kezzap çok yalancı demek. Müseyleme de Müslümancık demek. Çok yalancı, Müslümancık manasına geliyor. Onun lakabı olarak kalmış birisi. Orta alametler arasında neydi? Başlıyor ve şiddeti artarak devam ediyor. Ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması. Devam ediyor değil mi? Bir de tek hakları var ya dünya. O yüzden onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Tek hak çünkü ahiret onların nezdinde yok. Kötülük ve fışın yayılması. Çocuğun ebeveynine isyan etmesi. Oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması. Burada baktığında hayatını bunlara adayıp gaflete düşen ciddi zümreler var. Burada Murat şu değil. Bütün çalgı aletleri haram mı? Anlatılanlar içerisinde, bizim anladığımız fetvalar içerisinde bir insanı bir çalgı aleti şehvani ve yetimane kendisine zarar verebilecek serüvenlerde bir duygu bütünlüğüne sürüklüyorsa o oh, haramdır. Bu pencereden baktığında evet her şey haram bunu diyemezsin yani. Kimisi belki çok manalı İslam'a. Medar bir meselede bir ney sesini alta koyar. Kimisi belki bir def sesini alta koyar. Köşeye oturdum bir gün evde gitar çaldım falan. Bir gün ilkokulda flüt çaldım bak olayı böyle düşünme. İçinizde hiç elektro gitar çalan var mı? Bir çalgı aletinden anlatayım. Tabi bu da bir genelleme gibi olmasın yani. Mutlaka çok güzel ölçülerde makul şekilde çalan vardır. Ben bir örnek olsun diye söylüyorum. Elektro gitar ve bas gitar çalan insanlar bunu tam böyle ölümüne bir iştiyakla çalmak isterlerse işin bir yerinde çok orta seviyeli bile olsa o gruplara girerler. Ve o grupların toplamına baktığında şöyle bir şey yoktur yani, hadi bugün ders yapalım sonra çay içelim ardından da elektro, bas, gitar çalalım diye bir gruba rastlayamazsın. Ekserisi düşüncelerin uçuk olduğu, fışiyatın, zinanın hat safhalarda olduğu ortamlardır yani sanatçıların hayatlarını düşünün. Bazen kulağa geliyor değil mi? Gerçekten uçuklar. Ama bak şu bir gerçek, gaflette lezzet var. Bunu da anlamamız lazım. Gafletin derecesi arttığı müddetçe belli bir zaman diliminde gafletin lezzeti var bak. Yoksa bir adam esrar içmez, yoksa bir adam Kokain kullanmaz. Bazen bizler içerisinde bir gaflet hali olur. Mesela neyden gafil olursun? Acizliğinden gafil olursan O gün arabaya farklı binersin. O gün etrafa farklı girersin. Kendinden emin tavırlar içerisinde. Güyal, lezzetli gibi gözükürsün. Bak o gün namaza dur. Namazından hiçbir şey anlayamayacaksın. O gaflet hali... Dışarıdan şirin tatlı gibi gözüküyor ama vakarını yıpratıyor. Gaflet haline girmemen lazım. Uyandın dizin ağrıdı. Acizsin Allah'a dua ediyorsun. Uyandın böyle dipçik gibi kalkıyorsun. Ya gerçekten Allah hatırlamak zor hale geliyor. Garip bir şey yani. Acziyette Allah hatırlamanın ince bir sırrı var. Şimdi günlük hayatta bir insana bu vuruyorken. Gafletin o lezzetine. Nasıl bir lezzet? Lanetli bir lezzetine giriyorken. O ortamı düşün. Adam sahnede milyonların önünde bağırıyor. Ve onun devamında da. Belki yine aynı şekilde arkadaşlarıyla onu övebileceği, alkışlayabileceği bir ortama girecek. Bunu konser edasında düşün. Bunu kapkaranlık bir bar ortamında düşün. Gafletin en zirve noktalarına varabiliyorsun. Orta alametlerden devam ediyorum. Fasıkların toplumun efendisi haline gelmesi. Gasp olaylarının çoğalması. Sıla-i rahimin kesilmesi gibi ferdi ve içtimai alanda bozuluşun vuku bulacağına ilişkin olaylar yer alır. İlim azalacak. İlimden kasıt hakiki ilimdir. Bilgi değildir. İnsanın Artan bilgileri, malumatları onun muamelede bulunmasını engelleyecek. Yani adam bildiklerinden dolayı önünde set olacak ve amel edemeyecek. Aksiyona geçememesinin sebebi ne oluyor adamın? Çok bilmesi oluyor. Mesela risale bir cümleyle çok bağdaştırdım bunu. Ülfeti ilim telakki ederler diyor risale -Nur'da. Yani ülfet var. Ne demek ülfet? Hayret etmediğim, marifete dönüşmeyen, kullanamadığım bilgiler. Bunu ilim zannederler. İlim olarak algılarlar diyor. Ülfet olarak buranda kalmış şeyler malumata, yani asıl ilme dönüşmediğinden dolayı amel etmeni, belki bir namaz kılmanı, belki kendin gibi insanları bulup onların aksiyon dünyasına katılmayı zorlaştırıcı önüne perde çekici bir hale sürüklüyorlar. E görüyorsunuz sizdeki hiç amel etmediği, kendi bilgilerinin iddiasında gelen insanlar, Allah için şöyle bir şey yapayım, böyle bir şey yapayım, dertleri yok. Dertlerine Bir entelektüelleşme hareketi. Sadece anlatma, sadece konuşma, sadece yazma falan. Bu da bir cihette hayırlı olabilir ama her cihette değil. Yani herkes bu olaya giriştiğinde kendi ruhi dünyasına ciddi zararlar verir. Çünkü İslam'ın genetiğinde bildiğini aynı cihette amel etme söz konusudur. Buna en büyük örneklerden bir tanesi Musab bin Umeyr'i çok net görüyoruz. Bildiği birkaç adet ayetle dönemin yesribene gidiyor ve oranın şimdinin Medine'si olmasına ciddi vesile oluyor. Bildiğiyle amel etmeyi bir sahabe ahlakı olarak anlatıyorlar. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak. Kıyafeti bozulmasın diye namaz kılmayan ve namazın ne olduğunu bilen arkadaşlarım var. Allah'ın bir delili Gözümün önündeki adam. Hmm. Hafızlar ve zenginler, Riya ve gösteriş için hacca gidecekler. Oh. Haccın ki Bakara suresinde 3-4 sayfa hacc ilgili mesele anlatıyor. Hacc'dan murat ümmetin bir oluşu tevhid etmesi ve orayı bir meşveret cihetiyle kullanması. Bu manaların her biri kopup, hakke, tesbih, misvak, ticaret mantığına döndüğünden, o mantığa biz döndüğümüzden her yıl ancak 2-3 kişinin belki haccı kabul olup Allah onlara binaen diğer hacıların haccını kabul ediyor olabilir demişti bir tane. olay anlatayım size. Bir insan var uzaktan tanışıyoruz. Sosyal medya biliyorsunuz zaten her şeyle denk geliyorsun. Şimdi meslek olarak çok yanlış bir meslek yapıyor. Çok yanlış ama. Çok çok yanlış. Uzun sürede konuştuk yani o cihette. Bu adam o yanlış mesleği hiç bırakmadı. Ama İslami birileriyle görünmeyi de hiç bırakmadı. Derken derken derken bir gün... Bir videosu denk geldi. Bu arada mesleğin de zirve oldu, gelişim sağladı. Tam böyle haram bir meslek, zirveye kadar gidiyor. Bir gün bir videosu denk geldi, Umre'ye gitmiş. Umre'de de o gün yağmur yağıyor. İşte her bir yağmur tanesi bütün günahlarımızı döküyor. Bak şimdi anadan doğma gibiyse Allah'ın hikmeti dökebilir ama... Temelde o kadar büyük, hatalı bir iş yapıyorsun ve bundan uzaklaşmak için hiçbir adımda bulunmuyorsun. Ve oradaki bir yağmur tanesinden murat bekliyorsun. Yani o kadar ayetin sana muradı var, manası var. Bunların her birine yüz dönmüşsün. Allah'ın geniş rahmeti tabi cennet cehennem onun öyle de yaratabilir ama hikmet dairesinde konuşursak defişer noktasında bu kadar uyuşuk davranıp işleri geliştirip şerri arttırdıktan sonra bir yağmur tanesi ne kadar yardımcı olur? Allahu alem diyebiliriz ona da. İlim para ve dünyalık için öğrenilecek. Mesela biz şimdi öğrenenleri değil dinleyenleri de konuşalım. Dinleyenlere baktığında... Belki çok anlayamıyorlar yani. Bir insanın çok güzel Kur'an okuması demek, şu asra bakan yönüyle onun eğitimini almış ve Allah bir kabiliyet vermiş demek. Ama çok güzel Kur'an okuması, manasını da çok iyi biliyor demek değil. Ama Kur'an'ın manasını çok iyi bilen adamları tanıdıklarıma baktığımda, onların okuma sesi de çok güzel değil. Ama dinleyicinin etkilendiğine bak, okuyanın güzel sesinden etkilenirken, anlatanın hakikatinden etkilenmez halde. Sadece bu bakış açısıyla baktığında, o zaman Kur'an hakikat temsilcilerinin eline mi düşmeli? Yoksa bir tabirle bahsediyorum, ses sanatçılığı anlatmak için yeterli bir şey mi? Bak ne kadar acıklı ve üzücü bir durum. Kur'an'ı hakikatlerine haykıran bir insan, bir yerlere gidiyor ve bir yerlerden şöyle cebine bir şeyler sıkıştırılıyor, ediliyor. Yani bana üzücü geliyor yani. Mesela çocuğu 6 yaşında Kur'an okumaya geçmiş diyelim böyle. Bir mevlüt programı yaptırıyor etrafa. Bunun sevincini yaşıyor. Ama aynı çocuğu 15 yaşında da zinaya düşüyor. Aynı şiddetle bunun üzüntüsünü yaşamıyor. Hani mantıktan bu kadar uzak bir Kur'an hayatı nasıl yaşanabilir? Bir cihet dinleyicideyse zaten biz nasılsak muhatabımızı hep Allah öyle yaratıyor. Toplum nasıl? muhatabı da o şekilde bu süreçlerde. İnsanlar dabbe soruyor, yecüc mecüc soruyor. Falan. Yani birinci basamak burası mı acaba? Sen bunları soruyorsan, haberleri yapanlar da bunlara göre yapıyor. İşleri yapanlar da bunun magazinsel boyutunu yapıyor. Ama sen sürekli namazı nasıl Allah'a tanırımları sorsaydın, Allah sende bunları arttıracaktı ve toplumda da bunları arttıracaktı. Yani biz Allah onu yaratıyor. Şimdi toplumda insanlar böyle olduğundan dolayı parayla bir hoca çağırayım, işimi çözeyim. O dualar okunsun. Yani sen Fatiha ile birlikte yürümüyorsun ama en son Fatiha yanına kabirde geliyor. Birileri fazla Fatiha okuyor. Bu ne kadar yardımcı olur Allahu alem ama çok makul gelmiyor. Fatiha'nın manasından uzak yaşayıp ömrüm böyle gayrimeşru da geçiyor en son. Tekrar söylüyorum Allah affedebilir mi? Affeder. Ben hikmet dairesini konuşuyorum. Yoksa cennet cehennem haşa bizim değil. Biz adam koyup adam çıkaramayız oraya. Şimdi ilim kisvesinde de böyle oldu. İnsanlar ne ölçüde bakıyor? Sesi çok güzel ve yanlarına programa gittikleri adamların ortak özelliği Biraz İslam'a intisabı var, son model arabaları var. Onlara istediği finansal desteği sağlayabiliyor falan. Yani ortak özellik bu olmaması lazım. Kureyş'in ulularından Hz. Ebu Bekir'le köle Bilal'i aynı arkadaş, aynı kardeş etmiş bu din. Senin bakış açın bu olmaması lazım. Senin bakış açın hikmetli olması lazım. Nereye menfaatim olur? Nereye faydam olur? Menfaat ve fayda gözetiyorsan bu işi yapamayacakları daha önde tutman lazım. Belki garibanı, belki ulaşamayacakları daha önde tutman lazım. Ahiret amelleriyle dünya talep edilecek. Başka bir hadis. Göbek büyüyecek, uyku artacak, yakin azalacak. Yakin ne demek? Allah'a yakınlık kaç çeşidi var? Üç. Nedir? Bir, ilmel yakin. Duman görürsün ve Aa, bu dağın arkasında duman varsa ateş vardır dersin. İlmel yakin. 2 aynel yakin. Gözünle Aa, ateş varmış hakikaten de diye gözünle görürsün. Üç, hakkel yakin. Elini sokar o ateşin sıcaklığını yaşarsın. Hakkel yakin olur. Allah Azze ve Celle'yi tanımanın evreleridir bunlar. Önce ilmin ne bilirsin? Ardından aynel yakin yani haşa görüyor ve görülüyor gibi bir kulluk yaşarsın. üçüncüsünde artık kalbinde içinde vazgeçilmez duygularla hisseder ve bu dini öyle yaşarsın. Hazreti Ali diyor ki perde-i gayb açılsa benim Allah'a yakinim daha da artmaz diyor. O kadar artmış. İlmin kapısı haydar Kerrar, Şah-ı böyle söylüyor. Perdeyi gayb aralansa benim daha yakınım artmaz. Ben inanılabilecek en üst seviyelerde Allah'a inandım diyor. Bak Subhanallah ya. Bu nasıl bir mükemmel ya. Biz biz perdeyi gayb açılıp doğru yanlış önümüze çıksa öyle miymiş falan diyebiliriz hafiften Allah. Bunun en büyük sebeplerden biri göbek ve uykumuz imiş. İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi. Eskiden cehalet bilmemekten geliyordu. Bilmemenin çözümü kolay. Abi o ne? Kardeşim bu bardak. Bunun çözümü kolay mı? Ha tamam abi. Şimdi cehli mürekkep cihetinde bilmekten cehalet geliyor. Karşı taraf diyor ki, abi o ne diyor, bu bardak diyorsun. Hayır abi yanılıyorsun, o uzay istasyonu diyor. Yani hem bilmiyor hem neyi bilmediğini bilmiyor. Katmelli bir şekilde var cehalet. İşte böyle bir şeyin tedavisi çok müşkül. Bugün insanlardan ekserisi gerçekten bir oran olarak baktığımızda bilimsel camiada... Böyle Allah'a inkar ile biraz daha fazla var. Şimdi onların hal hareket tavırlarına baktığında da kendi malumatlarıyla inkar etmeye çalışıyorlar. Ama bu hale neyle geliyorlar? İlmiyle geliyorlar. Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması. Şimdi şu soruya burada muhatap olmayan var mı? Abi vallahi ben sadece yanlarında oturuyorum bak. En masumu veya e, bir taksici bir amimizdir. Abi vallahi ben sadece taşıyorum. Taşısan, etsen, mail ettirsen, reklam etsen, sevk ettirsen, şevk ettirsen her biri külliyen haram. Öyle bir kebair bu. Mail ettirsen, sevk ettirsen, reklam ettirsen hepsi külliyen haram. Hala sormaya devam ediyor. Ama taşırken siyah poşetle taşıdım vallahi reklam etmedim falan değil mi? Devam eder yani öyle. Tamam. İslam'da gösterse evliya olacak. Şu inceliği, şu hassasiyeti. Mesela bizim bulunduğumuz muhitte kaç içkili kaç içkisiz kafe var? Ya bu kafeyle kıyaslanamaz aslında değil mi? Daire sayısıyla kıyaslamamız lazım içkili mekanların sayısına. Site başına bir içkili mekan düşer buralarda. Ya da bizim bu sahil yoluna belki 10 kilometre diyebiliriz. Bir tane içkisiz restoran acaba var mıdır? Çok üzücü olaylardı. Ve oradaki... İşletme sahiplerinin kısım kısım birileriyle tanışıyorsun, arkadaşlık ediyorsun. Geliyor, konu geliyor yani. Hocam bunu yapmadan hayatta kalamıyorsun. Onu yapınca da ahirette kalamayacaksın. Yani burada hani sanki cennet cehennem benimmiş gibi bir söz söylemek istemiyorum. Böyle iddialaşmaya böyle karşılık bulabilirsin demek istiyorum yani. Onsuz olmuyorsa bunsuz da olmayacağını sen orada görürsün demek istiyorum sadece. Çünkü iddialaşmak ve bir günaha girmek arasında ciddi farklar var. Bir adam bir günaha girebilir yani ee, Allah affetsin. Allah'ım beni kurtar şunsuz yapamıyorum diye. Allah'ın rahmet kapısı engin yani. inşallah affeder diye ümit ediyor insan. Ama ulan şu içkisiz olur mu ya? Şu haram bile değil dese bir insan artık imansız kalır. Burada iddialaşma var. Hangi ilimle? Kekoluk ilmiyle. İlmi kekodan gelen kurhanlarla iddialaşma var burada. Ya hıdemezine bulsuz lokanta mı işler? Kurban olduk. Farz mı? Ama öbürü farz. Devam ediyorum. Zinanın aleni hale gelmesi mi? Bu hafif ya. Ne alenisi ya? Yani bugün lise ve üniversitede bu günaha bulaşmamış bir gence arkadaşları ne gözle bakıyor? Çok üzücü değil mi ya? İnsanlar bu yoldan gitmiyor diye kınandı oluyor ya. Nasıl? içki içmiyor musun? Nasıl? Arkadaşın da mı yok falan? Köle kadının efendisini doğurması. Anneler çocuk doğuracak ama çocuklar onlara kahır olacak, kahır. İtaat etmeyecek, köle gibi kullanacak ana babalarını. Şimdi Allah anne baba ve çocuk hakkını çok ilginç bir sistemle korur, savunur. Çocuğun hakkını Allah nasıl savunur? Özellikle annenin sonra babanın içerisine bir şefkat yaratır. Ömür boyu o çocuğun hakkını savunur. Bugün sen ben o bu dünyanın kötü adamı olalım anamız babamız bizden vazgeçemez. Allah bizim hakkımızı nasıl savundu? Ana babanın içine derc ettiği şefkat ile savundu. Peki aynı şefkati çocuğa vermiş mi anne baba için? Vermemiş. Bu bir gerçek. Peki vermemiş de anne babayı nasıl muhafaza etmiş Allah? Aslan payını vermiş onlara aslan payını. Demiş ki öf bile demeyeceksiniz ayette. İsra suresinde. Bak bu ayeti bir parça açalım mı? Mutfaktayım, yemek yapıyorum, yaşlı ihtiyar, anam babam da yan koltukta oturuyor bir yerde. O esnada domatesi keserken, elimi kestim, elimi kesmeme öftedim. Onlar da yanlış anladı ya, orada bile mesulsün işte. O kadar aslan payı vermiş ana baba hakkına. Şimdi normal şartlarda baktığında çocuğun hakkı mükemmel muhafaza edilmiş. anababa hakkı mükemmel muhafaza edilmiş. Ayette ya öfteyemezsin demiş. Ama ahir zamanda muhafaza edilen haklar böyle olmuyor. Yani öyle bir çocuk doğuruyor ki çocuk o anaya babaya zulmede ede, ede, ede yok mu öyle? Ana babasının evini satıp kumarda yiyip sokağa atan kaç tane? Çok. Anasının altınlarına göz dikip ya da evlendiği birinin olumsuz bir örnekten bahsediyorum. Uşaklığını yapacağım diye ana babasını sokaklara atan kim var? Çok. Mesela benim burada bir arkadaşım var. Daha böyle evleneli de çok olmadı. Ama bir durum oldu işte. Kayınbabasını kaybedip kaynanasını hemen yanına aldı. Ben kendi adıma şeref duyuyorum yani. O ihtiyar birinin o evde hava soluması bana o evin bereketi gibi geliyor yani. Aynı şekilde bizim valide de rahmetli babaanneye öyle yıllarca bakmıştı hem de ağır hastalıklarda bile. Hakikaten o dönem çocuktuk ama o evin bereketi hissederdik yani. Onlara hürmeten. Şunat-ı ilahiyeye medar olan bir mesele. Allah o ihtiyarelerden ne eder diyor? Haya eder, dualarını geri çevirmez diyor. Belki o ihtiyare gelmese ev sahibi caz yapacak, hadi bakalım taşın diyecek. Durduk yere rahatını bozacak ama ihtiyar biri var diye Allah taşındırtmıyor bak. Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması. Olay çok ilginç. Başka hadiste ne diyor biliyor musun Sinan? Ayağı çarıklı çobanların dev binalar yapması diyor bak. Şimdi ekser benzer insanla konuştuğunda öyle olmuyor mu? Abi ne iş yapıyordunuz? Vallahi biz bu işin badanasından başladık. Kudekoro biz bu işin betonunu dökmekten başladık. Sen 10 yıl önce öyle başlıyorsun. 50 tane site yapıyorsun. Biz 5 yılda burayı zar zor bitiriyoruz. Bize niye çok görüyorsun? Biz sen mi zenginleşebilirsin? Ama zenginleşmeleri muallak zenginleşme olduğundan Alemi kendi gözleriyle görüyorlar. Ben ile yaptıysam bunlar da öyle yapmıştır. Adama demişler alemi nasıl bilirsin? Ben gibi bilirim demiş. Her neye baksan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi yüzündür. İnsanın aleminde namaz varsa içeri girdi mi buradaki secde izlerini görür. İnsanın aleminde para varsa içeri girdi mi buranın hesap kitabında görür. Çoban biri müteahhit olamaz diye bir düşünce gelmesin. Nasıl olduklarını vurguruyor. Nasıl nasıl? Ve bu arada... Doğu'da bir işin toptancılığını yapana müteahhit denir. Yol müteahhiti de denir, yemek müteahhiti de denir. Mesela ben Doğu'da öğretmenlik yaptığımda bizim okulun yemek ihalesini alana müteahhit derdik. Dolmuş servisçilik ihalesini alana da müteahhit derdik. Müteahhit taahhüt veren, zaman dilimi veren ben bunu yaparım diyelim. O yüzden müteahhit de sadece binayı düşünürsek hata ederiz. Toptancı iş alıp zenginleşenleri de bir cümleden bahsediyor ama olumlu manada bahsetmiyor. Olumlu manada olsa kıyametin alameti olmaz. Zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması. Siz sahabe efendilerimizden. Mesela Hz. Ebu Bekir, Şam'dan Yemen'e ticareti var bak. Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostlarından bir tanesi. Asap ne demek? Dostum, kardeşim değil mi? Arkadaşım, ashabım. Hep öyle hitap etmiş. Hazreti Ebu Bekir iman ettiğinde, Allahu Alem yanlış bilmiyorsam 40 bin dirhemi var. Mekke için ciddi bir para. Efendimiz Aleyhisselam'a biat ettikten sonra parasının ek serisine Bilal-i 5 gibi tüccarlardan köleleri kurtarmak için harcıyor. En son, son kalan 4000 dirhemini Tebük Seferi için Efendimiz Aleyhisselam aşikarhane çağrı yapıyor. Ne verin diyor, İnfak edin diyor malınızı. Ve malının tamamını infak ettirdiği tek kişi Hz. Ebubekir'dir. Bir şey demiş, sen demiş evine de para bırak, sen çocuğuna da bir bırak. Demek Hz. Ebubekir yük olarak sadece Gönlünü Efendimiz Aleyhisselam'a alabilecek nadir adamlardan bir tanesi. Biz öyle anladık. Ona başka bir şey bırakmaya gerek yok. Ardından son parasını da orada infak ediyor. Mesela köle Bilal-i Habeşt. Hz. Ebu aynı arkadaş değil miyim? Yine örneklerden verelim. Mesela ailesi çok varlıklı. Musab bin Umeyr. Abdurrahman bin Af. İşçilik statüsünden varlıklı bir sahabe oluyor. İşçi derken Küfeyle omuzunda yük taşıyormuş yani, oradan büyük bir tüccar oluyor Abdurrahman bir Yine şeyde Tebük'te hatırlarsanız o da ciddi para bırakıyor yani. Hatta her gelenin küçük eksiklerine, benim kılıcım eksik tamam, benim kalkanım yok tamam, benim atım bineğim yok tamam falan onları da tamamlıyor Tebük'te. Hem yanılmıyorsam 5000'dir hem altın veriyor hem de onları tamamlıyor yani. Peki bu insanlar içerisinde şöyle bir dostluk olmuş mu? Zenginler ayrı, statüllüler ayrı, fakirler ayrı. Yok değil mi öyle bir dostluk? Hepsi birbirine ne olmuş? Hem hal olmuş. Bak şu an zengin bir adamda. Ahlaka güzel diye fakir bir dostluk kaç tane görüyorsun? Abi dostluk kriteri para mı? Dostluk kriteri gönül değil mi? Dostluk kriteri seni ahirete kazandırma mesleği değil mi? Şu an zenginler neredeyse birbirinden başka kimseyle görüşmediğinden paraları artıyor ama etraflarında zekat verebilecek kimseyi tanımıyorlar neredeyse. Yoksa zekat ihtiyacı olan yok mu? Çok var. Demek bir mana bu olabilir bu hadiste. Allahu Alem diyelim. İnsan ticaretini yapar o başka manadır. Dostluğa gönlü güzel delikanlı kimse onunla yapar. Yaşı bile önemli değil o başka manadır. Şimdi burada oturan Herkes başka statüden birisi. Burada öğrenci de var. Durumu gayet iyi olan. Başka birisi de var. Yaşı ergenlik yaşlarında olan birisi de var. Yirmilerde. Yaşı büyük ihtiyar abilerimiz de var. Şimdi bunlar nasıl uyuşabiliyor böyle? Gönül başka bir olay demek. Cennet de bakmaz yaşa. Hepsi 33'tür. Demek manaya erişen de bakmaz yaşa. Hepsi 33. Kim olgunlaşsa manen 33'tür. Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması. Mezhep savaşları bu değil mi? Asıl tam örneği Cemel vakası olabilir. Evet sıfın olabilir. Bir de günümüze baksak Orta Doğu'da üzücü hadiseler ama mezhep savaşları oluyor. Filan kesin bir cihette gayesi rızâ falan Filan kesin bir cihette davası gene rızâ Nasıl oluyor aynı davayı güden insanlar birbiriyle savaşıyor? İslam'ın geniş bir caddesi var değil mi? Cadde-i Kübra diyelim biz ona. Bu caddenin geniş olma sebebi insanların mizaçları farklı. Bu yüzden meslek ve meşrepleri de farklıdır. Mesela ben Türkiye'nin tek tekstil üreticisi olsam ve inanılmaz... Mükemmel bir gömlek yapsam, bu gömlek işte altın kumaş dokumadandır. İşte fiyatı da 1 milyon dolardır. Sonra desem ki en iyi yol budur, herkes bunu giyecektir. Kim giyecek 1 milyon dolara gömlek? O zaman pazarda 100 liraya da gömleğin olması, 50 liraya da 20 liraya da gömleğin olması rahmet mi bu süreçte? Rahmet. Yani o adam 1 milyon dolarlık gömleği giyemiyor diye 20 liralık gömleği giyemesin, çıplak mı kalsın? Hayır. Peki bir insan hakikatin en derin yanını anlayamıyor diye hakikati hiç anlamasın. Belki 50 liralık, belki 30 liralık anlıyor hakikati, hiç mi anlamasın? Yazık olmaz mı o adama? Demek gayemizde tevhid edeceğiz ama metodoloji olarak tevhid edemeyiz yani. Meslek meşrepler farklı olacak. Kimi kemale hitap eder, kimi meşkuka hitap eder. Kimi ortada kalmışlar, araftakilere hitap eder. Kimi temelden alıp bir fidan yetiştirir. Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması. Bu da bir kıyamet alameti. 50 kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması. Suriye'de bulunan Büsra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması. Evet. Yani şunu anlatıyor. Çok uzaklara kadar sıçrayabilecek bir ateş var ama Hicaz'dan çıkıyor. Bir yerlerde kral olmuş birileri hiç el sıkışmaması gereken birileriyle el sıkışıyor. Sen o bölgeye gidiyorsun değil mi? Onların sorumluluğunda. Elini açıyorsun diyorsun. Ya Rab. Müslümanlara yardım et diye dua ediyorsun. Oradan o Müslümanların bir kısmı Yemen'i vuruyor. Bir kısmının da yaptığı başka anlaşmalarla başka adamlar Suriye'yi vuruyor. Sen de orada maalesef o cihette yani üzücü oluyor ama elini açıp Dua diyorsun ama seninle aynı, hani Vahdet Tevhid Birliği'nde olanlar, kimisi bizzat bu işi yapıyor. Bak Yemen'e yardım noktasında biz işte bir ekiple ufak bir çalışma yaptık. Ya o kadar üzücü ki, hani o ay sadece un gönderebiliyorsun ve ekmek yardımı yapabiliyorsun. Öbür ay sadece battaniye ile ilgili yardım yapıyorlar. Yani öyle bir sıkıştırmışlar ki. 2-3 kalem eşyayı Yemen'e yardım edebilme imkanı yok. Afrika, mizat cihetiyle Çalışkan ve uyumlu adamlar, hani sıcak bölge insanında olur Aktiflik olur, uyumluk olur. Ya burayı çeteler oluşturarak birbirlerini birbirlerine kestirdiler. Dönem dönem o kannı elmaslar için oraları ne hale getirdiler? Kullanabilmek, sömürebilmek için. Yani bugün ne bileyim Fransa dediğinde onların Somali, Etiyopya onların hepsinin sömürgesi. Tabi bir İngiltere'nin sömürgesini başlasan zaten say say bitmezdi. Üzücü yani ve bu işleri yaparken çok Müslüman görünümlü insanla da el sıkışıyorlar. Güç sahibi, söz sahibi. İşte bundan bir da bir muratta bu olabilir diye anladığımı anlatmaya çalıştım. Şunu unutmayın. İslamiyet her şeyden yüce, her şeyden şerefli. Allah'ın murad ettiği kulların en şereflileri de buradan çıkacak. Bu işlerin çözümlerini gene Allah bu dairenin içinden bulduracak Allah'ın izniyle. Hiç hiç şeye düşmeyin yani. Allah'ın bu işleri murad etmesi, buyurması ve sünnetullah kanunlarına göre yaratması için başka daireden kimseye ihtiyacı yok. Haşa, estağfurullah. İslam'ın izzetine aykırı. İslam'ın özünden dururken Başka yerlerden dayanak beklemeye gerek yok. İzzetine, şerefine aykırı yani. İslam'ın özünden, Kur'an'ı en güzel anlayandan, Siyer'i en güzel anlayandan, Efendimiz'i en güzel anlayandan buradan yani. Ha stratejik olarak bir şeyler iyi olabilir ama kursuluş oralardan gelmeyecek. Buradan, bu meseleden gelecek. Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Peki Kur'an'ın asıl manası, onun içindekilerine örtüşen, o formüllere uygun bir hayat yaşamaktır değil mi? Kur'an'ın Arapçası mükemmel bir şeydir. Fazilettir. İnsan sürekli hatmetse o bile gıda olarak azdır. Ama okuduğun Kur'an sana hayatında değiştirmen gereken hiçbir şey bahsetmiyor mu? Hiç mi anlamıyorsun? Hiç mi araştırmıyorsun? Bir olayda bu zamanlarla ilgili birisinin şöyle bir dehşetli projesinden bahsediyor. Diyor ki, beyni sulanmış hafızlar yetiştirelim diyor. Ne demek bu biliyor musun? Kur'an'ı ezberlemiş, hıfzetmiş, manasından uzak, yaşamasından uzak, ses ve gırtlak sanatçısı gibi Sürekli bir yerlerde programa gidiyor ama onu hakkını vermesinden uzak. Öğrendiği hakikatlerin bedelini ödemesinden uzak. Onlar için dik duruştan uzak. Bunun emsalleri de etrafta arttığından dolayı bu hadisle de uyumu görüyoruz. Namaz kılınmayacak. <gülüyor> Konuşmaya gerek var mı? Alışmışlık nazarıyla bakmayın. Bugün ilgilendiğimiz insanlar içerisinde belki %90'ı inançlı insanlar. Ve bu %90'ın içerisinde namaz kılan %5 var mı acaba? Çok zor ya. Baktığında tam böyle alamete uygun. Yani bir adama desen ki, namaz kılmaya kılmaya kıyameti kopardınız desen, isabet edecekler desen. Emanete riayet edilmeyecek. Hıyanet edilecek yani. Doğuda, batıda, Arap yarımadasında kara parçalarının batması. Faiz helal sayılacak. Bugün mesela müşteri bir bankaya bir kazık atmak istese, onlar arasındaki ilişkide bankayı koruyan haklara, hukuklara bakın. Bir de herhangi iki tane borçlu arasındaki... Borcu koruyacak haklara, hukuklara bakın şaşarsınız. Hani faiz helal sayılacak bir de koruma altında bir şey yani. Sadece bırak helali. Bir de aynı zamanda başka şeyleri de var, tevilleri de var onun. Abi bak, abi benimki faiz değil hediye bak. Aynı cümleler ya. Şahit olduk bunlara yani. Abi çok sıkıştım bana para ver, öbür ay işte bilmem kaç katını vereyim ama biliyorum yani dinimizde faiz haramdır, sen, sen hediye olarak al. Yani aynı böyle. Hediyeleşmek sünnettir diyor. İşte, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. Ne demek bu? Yani bir yerleri idare etmesi gereken amirlerde liyakat değil, torpile çok fazla bakılacak. Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek. Mesela bir bey hanımına evde yardım etmesin mi? Hayır o değil. Etsin ya. Bir gün başım ağrıyor dediğinde omzunu da taşısın. Yorgunum dediğinde evi silsiz süpürsün. Buradan Murat bu değil. Hanımını razı edeyim diye derse gelmeyip namazını kılmayan insanlar tanıyoruz. Senin hanımını razı etmen Allah'ı razı etmenin önüne geçmiş. Buradan Murat budur yani. Maksat budur burada. Hayret verecek bir alamet yani. Hanımcılık kazanacak diye. İlginç. Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak. Daha önce bunlar gerçekten pek mümkün gözüken şeyler değil. Yani sen şu cümleleri böyle bizim köy görmüş atamıza, dedemize anlat. Nasıl benzeyecek? Get şuna herif falan der yani. Kadın erkeğe benzer meselesini belki anlarlar. Ama erkekler kadınlara benzemeye çalışacak. Eski dönem anlamaz bile bunu. Bu emsalden bir iki tanesini bir de fenomen yaptığın anda Diğerlerinin artık içindeki maalesef üzücü ahlaksızlığı ortaya çıkıp dikkat çekebilecek bir yetileri oluyor. Açıklık yayılacak. Hayasızlık çoğalacak. Konuşmaya gerek var mı? Cihat ve irşat faaliyetleri terk edilecek. Terk edilme sebebi ne? Dünyada işler daha önemli. Rızık daha önemli. Geçim daha önemli. Bak kriteri çok ilginç. Allah Azze ve Celle diyor ki rızkınız garanti altındadır ama kabriniz garanti altında değildir diyor. Bizim hal hareket ve tavırlar tam zıttı. Benim... Kabrim garanti altında ama rızkım garanti altında değil gibi. Bir insanı Rabbini tanıması için 10 sayfa kitap okumaya ikna edemiyoruz Çok vahim bir durum ha. Zaten biz bu ve bunun gibi küçük küçük birikmiş çok parçayı yaşadığımızdan dolayı üstüne bu cümleler gelince bize çok manalı geliyor. Ama aynı adamı daha fazla para kazanabilmesi için en zahmetli işlere ikna etmene gerek yok. O zaten kendi gibi birilerini bulup ikna ediyor. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki manevi hastalıklar insanları akli ilimlere Teşvik ve sevk eder diyor. Yani bu şu demek değil. İnsanlar bilimden uzak dursa, Hayır canım olur mu? İnşallah en güzel doktor, en güzel mühendis, en güzel astrofizikçi İslam aleminden çıkar. Ve eski dönemler zaten buna çok emsal olmuş yani. Bir Endülüs'ün tarihini okuduğunda buna emsal olmuş yani. Bu süreçlerin geçmesinde bir sıralama var. Önce dini ilimler sonra... Fenli ilimler ve bunların evlendirilmesi, buluşturulması. Üstad Hazretlerinin medreset Zehra projesidir. Bu ve proje şu değildir. Çocuk önce matematik dersine girecek, sonra din dersine girecek değildir o proje. O proje bizzat şudur. Matematiğin içerisindeki tevhid hakikati. Yani biz burada tevhid akikatından Murat ne anlayalım? Senin onu tanıma, marifetini arttırma noktaları tevhid diyebiliriz buna. Üstad Hazretlerinin projesi o. Biyoloji dersi anlatırken bir yeni doğan karıncanın doğar doğmaz rızkına kavuşmasına tabiat ana tasviri değil... Sonsuz rızık vericiyle bağlanması gerektiğini söylüyor. Hangisi daha mantıklı ya? Allah aşkına hangisi daha mantıklı? Kastım anlaşıldı mı? Bir insan dilimlerini bıraksa, bir ahiret yokmuş gibi bu zan ile yaşasa ve üstüne sürekli pozitif filmleri bu cihette eklese, evet o insan zarar görür mü? Görür. Hoca anlatıyor sınıfta. Böyle 28 tahta bitirmişiz. Hepsini defteri yazıyoruz. Artık beyin gitmiş yani buradan. İşte soyut matematik. Niye soyut matematik? 28 tahtayı yazınca beyin soyutlaşıyor. <gülüyor> O yüzden orada olmuyorsun yani. Memlekete gidiyorsun, her yere gidiyorsun ama orada değilsin. Ama yazmaya da devam ediyor böyle. O esnada böyle, o dersin içerisinde. Şuna dikkat ettim yani, bildiğimiz bir şey aslında ama dikkat etmek ayrı bir olay değil mi? <gülüyor> Dairelerin tamamı, çevresi çapına bölündüğünde pi sayısını veriyor. Bak, şuradaki kamerada, şuradaki daire de, şu bardağın yuvarlığı da, o kapağın yuvarlığı da her biri pi sayısını veriyor. Bu ne demek biliyor musun? Aynı işi yaptığında her biri aynı markayı gösteriyorsa, o markayı oraya koyan tek bir firma sahibi var demektir. Markanın ve firmanın sahibi vardır ve bildir. Yani la ilahe illallah'tır gösteriyor. Çok ilginç bir delil. Fotosentez gibi bir şey öğrendin. Ta çocukluktan. Kim yapıyor fotosentezi? Ağaç yapıyor. Kim yapıyor fotosentezi? Ağaç yapıyor. Sınavda sordu, öbür sınavda sordu, öbür sınavda sordu. Şimdi ben anlıyorum ki ilim, irade, kudret ve bunu yapabilecek kabiliyeti olmayan bir ağaç. Böyle bir fotosentezi yapamaz. Yapsa bile benden para alması lazım. Şimdi bunu yıkıp... Evet, Allah verdiği kalbinde hissedebilme makamı da zorlaşıyor biliyor musun? Bina sırası yanlış olunca. Bana çocukluktan öğretilseydi benim tefekkür dünyam çok farklı olurdu. Ama şimdi baktığında gösterdiğin muhabbeti, saygıyı, hürmeti ağaca değil de ağacıyı asıl yaratana göstermen gerektiği Ve gerçekten bunun altyapısı, bilmiyorum Risale başka nasıl bir altyapısı var? Bugün Fox TV'ye çıkmış da bir bir arkadaş çıkmış da öyle demiş. Hayri Anne'nin o videoları var ya o bakış açısı gibi demiş yani. Ya usta bak i̇sa çıkar. Benim hayatımda düşünebileceğim, konuşabileceğim pek bir şey kalmıyor ya. Ve gün geçtikçe böyle manayı daha aç, daha hasret kalman. Yani hissediyorum öyle böyle de olsa, yarım yamanak da olsa. Tevekkünün arttığını, hele o sürekli gazı köklediğinde değil mi abi? Oku çalış, oku çalış, orada çalış, burada çalış, Kur'an oku. Üstad namazda manayı yakalayamadan o iftitah tekbirini vermiyor. Ya şunu dene bari ya. Ya Rab senin huzurundayım. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi. Git, git düşünceler, git, git, git. Allah'u onu da ne ya. Devam edeyim mi? Cahiller aynı zamanda dürüst olmayan zahit ve sufiler türeyecek. Yani İslam adına iş yapılacak, görünüş mükemmel İslamcı olacak ama dürüst olmayacak. Ani ölümler çoğalacak. Adam gitti neyden? Bir anda. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Peki yalancılar niye tasdik edilir? Ben Fatih vardır. Abem doğru diyordur lo. Ya bu çok ilginç ya. Kitapların sayısı artacak. Bak şu an herkes kitabını, kapağını falan her şeyini hazırlayıp oraya koyabilir. Bir kişi bir kitap aldı diyelim. O makineye basıyor, kitabını basıyor. Hemen ona gönderiyor. Yüzde elli, yüzde elli. Herkes yazar artık. Yakın alametler. Vukunun ardından kıyametin kopacağını haber veren alametlerdir. Yakın alametler. <gülüyor> Mehdi'nin gelişi. Şuradaki videomuzda. Deccal'in çıkışı. Şuradaki videomuzda. <gülüyor> Hazreti İsa'nın gelişi. Şuradaki videomuzda Yecüc ve Mecüc'ün Dabbetül Arz'ın ortaya çıkması. Yecüc ve Mecüc olayının gerçekleştiğini, bunların İslam ülkelerini işgal eden Muallar olduğunu yahut da 1. ve 2. Dünya Savaşlarından ibaret bulunduğunu ileri sürenlerin yanı sıra bu olayın henüz gerçekleşmediğini ve Hz. İsa'nın nuzulünden sonra meydana geleceğini savunanlar da mevcuttur. Yine yoruma açık. Yer hayvanı anlamına gelen Dabbetül Arz'la ilgili ayetlerde belirtildiğine göre ilahi hüküm gerçekleşince yerden bir Dabbe. Dabbe hareket eden varlık demek. Dabbetül Arz deyince ne oluyor? Yeryüzünde, Yeryüzünde yerden hareket eden varlık. Şimdi yıllar içerisinde bunu en çok Eid's bağdaştırmışlar. Hem cins bir ilişkiden çıkıyor ve taşıyıcılığını da yeşil bilmem ne maymun. Mahiyeti konusunda herhangi bir bilgi bulunmadığından Dabbetül Arz'ın çıkacağına inanmakla yetinmek bu konudaki en isabetli tutumdur. Şimdi Dabbe yani o noktada tabii ki çok yorum yapılabiliyor. Kimi AIDS diyor, kimi internet diyor, kimi televizyon diyor. Yorum yapanlar kendince bir haklı sebep bulmuş onu yapıyor. Adam televizyonda izlerken o zamana kadar normal ahlakını almış bir Müslüman. Televizyondan bir tane adam işte bir ayetle ilgili bir şeyi çevirdiğinde o adam da yani doğru diyor dediğinde televizyon yani İsrail'den hücum beklerken televizyondan imanı kaybetti. Kimi interneti yorumlamış. Üstad Hazretleri önce şunu diyor: Nasıl ki kav ve firavuna çekirke afatı ve bit belası ve kabet tahribine çalışan kav ve ebreye ebreheye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Üstad daha geniş bakıyor dabbeye. Öyle de süfyanın ve Deccal'in fitneleriyle bilerek severek isyan ve tuğyana. ''Ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesata ve canavarlığa giden ve dinsizliğe küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zihir-i zeber edecek Allahu alem o dabbe bir nevidir.'' diye Üstad Hazretleri yorum yapıyor. ''Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i olacak.'' demiş. Kimi zaman çekirge afakına? Kimi zaman Ebrehe'yi durduran Kuşlara Üstad Hazretleri o zamanki yorumlar içinde bunu yapmış. Ben şu AIDS ile ilgili ufak bir bilgi aldım. Hastalığının çıkış sebepleri, çıkış yeri ve zamanı virüsün taşıyıcısı olan yeşil maymunun özelliklerini, hastalığın insanlar üzerindeki tesirlerini ve yayılış hızını, kıyametin on büyük işaretlerinden biri sayılan Dabbetül Arz'ın Ayet ve hadislerle belirtilen özellikleriyle karşılaştırdığımızda aralarında çok büyük bir benzerlik olduğunu hayretle göreceksiniz. Dabbetül Arz ifadesi ahir zamanda kıyametin yakın olduğu asırlarda ki bunlara ne dedik? Yakın alametler dedik. Çıkacak, inançsız ve ahlak düşkünü milletlerin başında patlayacak olan bela ve musibetlerin tarifinde kullanılmıştır. Ne düşkünü? Ahlak düşkünü. Zira herpes, zona ve AIDS benzeri hastalıklar özellikle fuş fiillerinin işlendiği toplumlarda ortaya çıkmıştır. Güneşin batıdan doğması olduğunda yazılanla aynı şekilde göreceğimiz bir bu demişler, diğerlerinin her biri teşbih demişler, bir benzetmeye çarpacak demişler. Dünya şu an güneş sisteminin çekim alanında. Dünyanın manyetik kutbu kayıyor. Vega yıldızının olduğu Manyetik çekim alanına dünya giriyor. Sen dünyadan bakınca güneş hep sana doğudan doğuyor gibi gözüküyordu. Orada artık batıdan doğduğunu görüyorsun. Ve aynı böyle vuku bulacağı beyan edilmiş. Yeryüzünde Allah veya La ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması. Bu kıyametin en sonuna vuruyor. Şöyle bir şekil çiziyoruz. Efendimiz Aleyhisselam döneminden sonra şöyle gelen bir sistem var desek. Hani aklımıza yaklaşsın diye. Şurada böyle İslam en kemal noktaya, tabii en kemal nokta derken hani Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminden mana olarak daha kemal demek istemiyorum. Orada kıyametin alametleri yaşanıyor, yaşanıyor, yaşanıyor. Sonra sahabenin izdüşümü gibi bir hayat serüveni daha yaşanan zirve yer oluyor. Ondan sonra Allah bütün mümin ruhları kabzediyor. Ve dünyaya bir 10-20 yıl, 30 yıl belki Allahu Alem biraz daha ömür verip iman etmeyenlerin üzerine kıyametin dehşetini kopartıyor Allah Azze ve Celle. Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması. Gün nasıl geçiyor anlamıyoruz yani. Daha sanki az önce geldik saat gecenin körü. Ben anlayamıyorum yani nasıl böyle geçiyor. Talis'te şöyle diyor. Anı düşündüğünde çok ağır geçiyor gibi. Ama külliyi baktığında nasıl geçtiğini anlamadığın hızla geçiyor gibi diyor. Yecüc ve Mecüc settinin açılması. Bu setten Murat. Birileri Çin demişler. Gerçekten. Çok fazla yorum var. İnsanların en çok merak ettiği konu bu. Niye bu bilmiyorum. Herhalde kendine en az ilgilendirdiğini düşündüğü için. Ne kadar bir mesele sana bakmazsa. Sen o kadar o meseleden lezzet alırsın. Hatta böyle işin son noktalarında. Çin'le böyle biraz kapışma olacak yine. Çünkü Yejicümecü setlerinin açılması diyor. Şu an artık birinin setten atlamasına ihtiyaç çok. Dünya küresel bir köy haline gelmiş. Bu settin açılmasından Murat belki ekonomik savaşlar, belki başka bir şeylerdir diye yine yorumlar var bu cihetlerde. Mesela Hunlar Avrupa'yı yedi bitirdi. Moğollar İslam alemini yedi bitirdi ya. İşte Yejicümecü Hunlarla eee Moğollardır diyen de var mesela. Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak. Madenler yok olacak. İnandığımız değerler açısından bunları bilmek yer yer faydalı olabilir. Kıyamet alametlerini ve diğer meseleleri. Lakin bu bilgileri suistimal etmek bakül değildir ve suistimal çok edilen bir toplum ve bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü sarığını saran, sakalını daha fazla uzatanın yer yer bu tür girişimleri olmuş. Ben Mehdi'yim demiş, ben Hz. İsa'yım demiş. Bunlar suistimal edilemesin diye ve bizim ufkumuz daha geniş bakıp ümit var olabilelim diye böyle bir çalışma yaptım. Benim işime yaradı. Başkasının da yarar kanaatinde oldum. Zira benim vazifem Hz. Mehdi'yi, Hazreti, Mehdi, Hazreti Mesih'i böyle bizzat kimdir diye beklemek değil. Vazifelerimin, imanımın gereğini yapmak. Ben imanımın gereğini yapınca Allah zaten onlarla sevk eder bir Ama onların ufkunda sevk eder. İlla zaman, mekan ve beden olarak yan yana değil. O mana, o davanın ufkunda beni sevk eder inşallah. Seni kurtaracak amellerin yokken kurtarıcı bir Mehdi'yi beklemek zaten bir çelişkidir başlı başına. O yüzden bunları merkez gündeme alma zamanı değil, kabirde beni ne kurtarırım peşine düşme zamanıdır. Acaba kabrin ne faydası var diye insanın şurasında yatsa sürekli çok güzel bir salle Madem konu ahir zaman, şöyle bir duayla da bitirelim diye. hepimiz için geçerli olsun. Allah Azze ve Celle ahirimizi evvelimizden daha hayırlı eylesin inşallah. Amin. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّمَا اَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ وَاَهِرُ دَوَاهُ